Dünya sevgisi Sevban'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına yani sofralarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Birisi bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çör çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak sizin gönlünüze de vehin atacak buyurdu yine bir adam vehin nedir ya Resulallah diye sorunca vehin dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir buyurdu